Arlington, TK Vatalus ve İsyancılar Konfederasyonu tarafından kendi ülkelerini kurabilmeleri için ele geçirdikleri şehir. Arlington City sakinleri yeni durum karşısında genel olarak oldukça şaşkın olmakla beraber isyancıların barbarlıklarından dolayı da kızgınlar. Bu durumda isyancıların şehir sakinlerini kendi taraflarına çekebilmeleri için epeyce uğraşmaları gerekecek. Yarın sen de Arlington'dan kalkan düşman gemilerini indirmek için yola çıkacaksın ve senin de kaderin savaş alanında çizilecek. Senin kararına bağlı olarak bir zamanlar dostun olanlar sana sırtlarını çevirip düşmanın olabilecek ve sen de buna bağlı olarak Bargainio düşmanı ilan edileceksin. Atalarının izinden gidip Deka ırkının çıkarları için mi savaşacaksın, yoksa kendi ideallerinin peşinden koşup Arlington'da rüyalarını mı gerçekleştireceksin? Hepsi senin elinde.